Bir de at demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı ibadet cinsinden olan dikkat edelim burası önemli ibadet cinsinden olacak çünkü ibadetin dışındaki şeylerde bir de at olmaz bir de at ibadetle sınırlıdır bir insanın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi dinin bir parçası sayması dinin bir parçası sayması ve onu ibadet olarak telakki etmesidir mesela örnek vereyim size bazı camilerimizde hala mesela salatentüncüne duaları okunuyor. Soruyorlar acaba bu da bir at mıdır? Yani eğer biz bunu bir ibadet sayıyorsak hı hı. ve yapmadığımız zaman ibadetimizi eksik yapmış gibi bir düşünceye kapılıyorsak biz bunu bidat haline getirmişiz demektir. Mesela Güneydoğu'da Gaziantep'te yine bazı yerlerden hatırlıyorum. Hı hı. Namaz kılındıktan sonra İmam efendi durur. Cemaat tek tek birbiriyle musafaha yapar. Bir halka şeklinde oluştururlar. Ve imam daha sonra bir dua okur. Öyle ayrılırlar. Şimdi bu bidat mıdır değil midir? Eğer cemaat bunu namazın bir parçası olarak saymışsa, kabul etmiş ve inanmışsa, hatta yapılmadığı takdirde imama niçin yapmadınız bugün? Efendim huzursuzluk çıkartacak seviyeye gelmişse demek ki biz bunu bidat haline getirmişiz demektir. Yapmamak lazım. Ancak pek çok şey var ki Müslümanlar yapıyorlar. Örnek veriyorum. E, sünnetle farz namazlar arasında üç defa ihlas okuyorlar. Hı hı. Ancak ok, oku, okurlar veya okumazlar. Bunu bir ibadet olarak da hı. telakki etmezler. İbadet olarak sayılmadığı sürece biz bunu bid'at sayamayız. Hocam bid'at dedik ama bid'atın iyisi kötüsü var mıdır hocam? Bir de bu konuya girelim. Buyurun hocam. Şimdi esas itibariyle tabi mezheplerin kendi içerisinde bid'ata yükledikler anlam farklı. Mesela şafi fakirleri bid'atı beşe ayırırlar. Çünkü onlar Bid atı sözlük anlamıyla alırlar. Bid'at sözlük anlamıyla yeni olan her şey demektir. Mâ kuntu bid'am minel rusuli. Ahkaf suresinde Kur'an-ı Kerim'de öyle buyrulur. Yenilik anlamındadır ve yeni bir şey anlamındadır. Şimdi eğer Hz. Peygamber döneminde olan her yeniyi sözlük anlamıyla bid'at sayarsak e, bunun içerisinde dünyevi ve dünyevi olmayan her şeyde girer. Tabi yasaklanan şey Hazreti Peygamber'in hadislerinde yasakladığı bid'at dünyevi konularda olan şeyler değil. Dini konularda bir insanın bid'at çıkartması doğru değildir. Biz Müslümanlar olarak Yusuf Karadavi hocamızın ısrarla söylediği bir şey var. Biz Müslümanlar olarak dinde ibadet konularında ittiba Mutlak manada tabi olacağız Hazreti Peygamber'e. Efendimizin yapmadığı yeni bir şey ortaya çıkartmayacağız ve dünyevi konularda iptidâ yenilikle memuruz. Hmm. Yenilik devamlı Müslüman yenilemeli. Efendim asrın önüne geçmeli Müslümanlar. Ama maalesef şöyle bakıyoruz ki Müslümanlar bunun tam tersini yapıyor. Dünyevi konularda yenilik yapmamız gerekirken bakıyorsunuz duruyoruz. Dini konularda ibadet konularında ise Azret Peygamber'in yapmadığı şeyleri yapmaya kalkıyoruz. Dolayısıyla lugat manasıyla bir esas alınca şafilerin dediği gibi haram olan bir de atlar, mekrur olan bir de atlar, hatta farz olan, vacip olan, sünnet olan bir de atlar şeklinde bir tanım çıkartabiliriz. Ama Hanefilerin anlayışına göre onlar bir de atı zaten terim manasıyla, hmm. yani fıkkî tabiriyle yasaklanmış olan tabiriyle ele alırlar. Ve genel itibariyle bid'at-ı hasene, kötü bid'at, iyi bid'at şeklinde ayrılmazlar. Hatta bu ayrıma İmam Rabbani gibi hem fakih hem de mutasavvufların büyüklerinden olan insanlar şiddetle karşı çıkmış. Bid'at, bid'attır demiş. Bid'atın iyisi, kötüsü olmaz. E, dolayısıyla biz e, bid'atın Efendim bidat olarak kabul edip etmemek ayrı bir şey bir meseleyi dolayısıyla evet. burayı iyi tespit etmek lazım. Bidatın iyisini kötüsünü ayırmadan bidat bidattır. Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği "Men ahtadse fi emrina haza ma leysa minhu fehuve Kim bizim bu ibadetimize ve dini hayatımıza dinden olmayan bir şeyi ekler koyarsa o مردuttur, reddedilir, kabul edilemez." E, ifadesine esas almak lazım ve bidat çıkartmaktan şiddetle uzak durmak lazım.